allah Teala ya zatına, azametine, güzelliğine, büyüklüğüne kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'i ehli beytine, ona etba'u tabiine ve kıyamete kadar gerek itikatta gerek ise amelde Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olacak ve bu minval üzere Rablerini birleyecek. Bütün müminlere de Allah-u Teala salat ve selam eylesin. Geçenki derste hatırlayacağınız üzere kardeşler, isim ve sıfat tevhidi konusuna bir parça değinmiş, öneme hakkında birkaç kelam etmiş ve işlemiş olduğumuz hususların içerisinde isim ve sıfat tevhidini dile getirdiğimiz zaman karşımıza çıkabilecek olan bir takım kavramları ne yapmıştık? işlemiştik kardeşler ve bunlara tahrif demiştik, taatil demiştik, teşbih demiştik ve temsil demiştik. Tahrif ve niteliğini açıklamıştık. Taatilin ne anlama geldiğini, teşbihin ne anlama geldiğini ve temsilin ne anlama geldiğini ifade ederek ehli Sünnet ve Cemaatin Allahu Teala'nın isim ve sıfatlarını herhangi bir tahrife, taatile, teşbihe ve temsile gitmeksizin Manalarına da iman etmiş olmak şekliyle Allah'ı birlediklerini yapmıştık? ifade etmiştik. Bu anlamdan kardeşler, isim ve sıfat tevhidin nedir diye soracak olursak, yani isim ve sıfat tevhidinin tarifini yapacak olursak, İbn-i Teymiye'nin, Allah kendisine rahmet eylesin, alimlerimizin ifadelerinden derc etmiş olduğu güzel bir anlam, güzel bir tarif var kardeşler. İsim ve sıfat tevhidi, Bildiğiniz gibi kardeşler, ilk dönem alimlerimizde pek fazla isim olarak rastlanan bir şey değildi. Yani içeriği biliniyordu fakat isim olarak yapılmamıştı. Sonradan ihtiyaç gereğini yapmıştı alimler, tevhidin böyle bir kısmını isimlendirmişlerdi. Bu anlamda mesela Seyyid Kutub'un hakimiyette tevhid diye bir tarif getirmiş olduğu gibi yer, zaman, gereksinime göre sadece isimlendirme babında ne yapmıştı? Böyle bir isimlendirmeye gitmişti ki isim ve sıfat tevhidi de herkese çıkmıştı. İçerik olarak sahabede var olmakla beraber isim olarak bu şekilde kullanılmazdı. Zira tevhid dediğimiz zaman onlar zaten bunu ne yapıyordular? Yaşıyordular. İsim ve sıfat tevhidinin tarifi nedir dediğimiz zaman kardeşler diyoruz ki isim ve sıfat tevhidi Allahu Teala'nın güzel isim ve yüce sıfatlarını herhangi bir tahrife tatile, ta teşbihe ve temsile gitmeksizin, manalarına iman ederek birlemek demektir. Tekrar ediyoruz kardeşler, isim ve sıfat tevhidinin anlamı neymiş? İsim ve sıfat tevhidinin anlamı, Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın güzel isim ve sıfatlarını, güzel isim ve yüce sıfatlarını, herhangi bir tahrife, herhangi bir tatile, ta herhangi bir teşbihe ve herhangi bir temsile gitmeksizin manalarına iman ederek birlemek demektir. Yani bu tarife göre ehli Sünnet ve Cemaat olarak ne yaparız biz kardeşler? Rabbimiz Tebareke ve Taala'nın güzel isimlerinde ve yüce sıfatlarında onu birleriz. Güzel isimlerinde ve yüce sıfatlarında Rabbimiz Tebareke ve Teala'yı birleriz, bir biliriz, ehad biliriz. O'na hiçbir denk bilmeyiz, onu birleriz ve onu birlerken de ne yaparız? Rabbimizin güzel isimlerinin ya da yüce sıfatlarının hiçbir tanesini herhangi bir tahrife gitmeksizin, yani gerek lafz olarak anlamını değiştirmek, gerekse mana olarak anlamını değiştirmek gibi bir yönteme, yine tatile gitmeksizin, yani bu sıfatlardan ve yüce isimlerden herhangi bir tanesini Rabbimizden soyutlamaksızın, Yine Rabbimizde bunları ispat ederken herhangi bir teşbihe başka bir şeye benzetmeye yönelmeksizin yani haşa Rabbimizin güzel ismi şu şekilde olduğu gibi şunda da bu şekildedir ya da falancadaki gibidir gibi ya da herhangi başka bir şeye benzetmeye gitmeksizin sıfatlarında da dahil ve yine aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin güzel isim ve yüce sıfatlarını Herhangi bir temsile misallendirmeye gitmeksizin yani işte Allah nedir? Kerimdir. Ne gibi? Falanca gibi. Haşa. Allah Azze ve Celle gecenin son üçte biri sıfat olarak ne yapar? Yeryüzüne iner. Ne gibi? Falanca gibi. Haşa. Allah Azze ve Celle arşa istiva etmiştir. Ne gibi? Falanca şekilde. Haşa. Ne yapmıştık? Herhangi bir tahrif, tatil, teşbih ve temsil yok demiştik. Yani keyiflendirme. Yani nitelik ve niceliğini bildirme yoktu. Niteliğini bildirmekle beraber Rabbimizin isim ve sıfatlarını ne yapmazdık? Bu anlamda niceliklerinde başkalarına benzetmezdik. İşte bu Ehl-i Sünnet ve Cemaatin üzerine ittifak etmiş olduğu Rabbimiz Tebareke ve Taala'nın isim ve sıfatını tevhid etmiş olmanın tarifidir kardeşler. Bu anlamda özellikle Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfat tevhidinde Ehlü Sünnet vel Cemaat olarak Peygamber Aleyhisselatu Vesselamın sahabenin ve sahabenin yapmış olduğu yaklaşıma uyduğumuz zaman bir takım çevreler bizi Allahı başka bir kimseye benzetmek ya da Allah Azze ve Celleyi başka bir kimse ile eşdeğer tutmak gibi algılamış olmalıklarının yanlışlığını ifade ediyoruz ve diyoruz ki kardeşler bakın diyoruz ki burası önemli zikredeceğimiz hususlardan bir tanesi zatın farklılığı sıfatların farklılığını gerektirir. Bakın bu bir kaidedir kardeşler. Zatın farklılığı sıfatların farklılığını gerektirir. Yani Allah Azze ve Celle nasıl ki zatında farklı ise Rabbimiz tebareke ve teala hakikat olarak nedir? Vardır. Ve Rabbimizin varlığı diğerlerinin varlığına ne yapmaz bu anlamda? Benzemez. Yani Allah Azze ve Celle vardır. Evet, e, o zaman ben de varım. Evet, o zaman haşa, Allah Azze ve Celle'nin varlığı benim varlığım gibidir diye bir yoruma gidebilir miyiz? Hayır. O yüzden zaten ne demiştik geçen hafta? Cehmiye fırkasının aşırı giden, Allah Azze ve Celle'yi sıfatlarından ve isimlerinden taatıyla eden, yani soyutlayan fırkası ne diyordu? Allah vardır dediğimde, benim gibi var olmaya benzetirim. E o zaman Allah yoktur dersem ne diyeceğim? E o zaman yok olan şeye benzeyecek. O yüzden derler ki biz Allah Azze ve Celle ne vardır deriz ne yoktur deriz. Yani bu kadar ki ne yapmışlardır? Allah Azze ve Celle'ye karşı cehalet içerisinde yaklaşmışlardır. Bunun üzerine dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi nedir kardeşler? Kardeşler. Dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi zatın farklılığının sıfatların farklılığını gerektirdiğini açık olarak bilmektir. Nasıl ki Allah Azze ve Celle zatında farklı ise sıfatlarında da farklıdır. O yüzden bugün bir kimse Allah Azze ve Celle vardır dediği zaman Allah'ı nasıl ki başka var olanlara benzetmiş olmuyorsa Allah Azze ve Celle'nin şu sıfatı vardır dediği zaman da ne yapmış olmaz? Başka varlıkların sıfatlarına benzetmiş olmaz. Birçoğu burayı anlamıyorlar. Birçoğu burayı anlamıyorlar ve kelam düşüncesine e, dalmış olanlar bu sebepten dolayı Allah Azze ve Celle'yi ne yaparlar? Sıfatlarından soyutlarlar demiştik. Ve sıfatları kardeşler ki sonradan isimlerle ilgili kaideleri de inşallah getireceğiz. Fakat Rabbimiz Tebarek ve Teala'nın sıfatlarını bu anlamda üçe ayırabiliriz kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını üçe ayırabiliriz. İsim ve sıfat dedik. Sıfatlarını, ismi dediğimiz gibi özellikle kaideleri sonra tekrar zikredeceğiz. Ama isim nedir dediğimiz zaman isim özellikle Arapçada ma'dellet alezzat, belirli bir şeye delalet eden şeydir. Yani bizim her birimizin ismi vardır. İsim müsemmaya işaret eder. Müsemma isimlendirilen şey demektir. Yani benim adım Ebu Muhammed'dir ve Ebu Muhammed benim ismimdir. Ben ise müsemmayımdır. Dolayısıyla müsemmaya işaret eden şeye isim denilir. Bu bağlamda sıfat nedir dersek, deriz ki sıfat, Mâ kâmet fizzâti mimmâ an gayrihe. Bir kimsenin zatında belirginleşen ve kendisini diğerlerinden ayıran vasıflarıdır. Tekrar ediyorum, nedir sıfat? Sıfat, bir kimsenin zatında beliren ve kendisinin diğerlerinden ayrıştırılmış olmasına sebebiyet veren vasıflarıdır. Her şeyin bir vasfı vardır. Her şeyin bir vasfı vardır. Ve vasıflardaki ismin benzerliği zatın benzerliğini gerektirmez kardeşler. Yani ne gibi? Bugün özellikle falanca insan uzundur dersiniz ve sonra kalkarsınız işte şu yolda otoban da uzundur dersiniz. Ama aradaki uzunluğun bu anında benzeşeceği nokta yoktur. Çünkü isim farklıdır, dolayısıyla sıfat da farklıdır. Yine kalınlık gibi, oturmak gibi, kalkmak gibi bu vasıflar, rahmet gibi, gözükmeyen vasıflar, acımak gibi bu vasıflar nedir kardeşler? Nasıl ki zat farklı ise, Zata göre de sıfat olarak farklıdır. O yüzden diyoruz ki zatın farklılığı sıfatların farklılığı günü gerektirir. Zat nasıl ki farklıysa sıfatlarda da farklıdır. O yüzden Allah Azze ve Celle biz ne yaparız? Bu anlamda insanlara benzetme hususuna şeytan getirdiği zaman birleyerek şeytanın bu vesvesesine karşı dururuz. O yüzden Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ya kardeşler şeytan size gelir Size falancayı ne yarattı, filancayı ne yarattı diye sorar. Ve sonunda Allah'ı kim yarattı der. Bunu Allah yarattı, bunu Allah yarattı, bunu Allah yarattı. Sonunda size şeytan Allah'ı kim yarattı der. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Burada durun. Burada durun. Çünkü burası var olan insanın zatî olarak varlığı ile Allah Azze ve Celle'nin varlığının benzeştirilmeye başladığı noktadır işte. Burayı inşallah anlatabiliyorum. Biz dedik zatın farklı sıfatların farklılığını gerektirir. Evet şeytan bize sonradan yaratılmış olması babından bir insanın nasıl var olduğunu sorar ve Allah deriz. Hayvanın herkese sorar Allah deriz. Ama Allah için böyle bir soru sorulmaz. Ne zaman sorusunu soramazsınız. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle zamanı yaratandır. İnsanoğlu için zaman vardır, yaratılmış olanlar için zaman vardır. Rabbimiz tebareke ve teala güneşi halketmiş, ayı halketmiş, dünyayı var etmiş ve hayatı ne yapmıştır? Takdir etmiş, yaratmıştır. Ve ondan sonra zaman başlamıştır. Ve gün ile ayın, dünyanın dönüşleriyle beraber gün oluşmuş, gece oluşmuş. Rabbimiz tebareke ve teala böyle takdir etmiş ve yarattığı kul bu zaman içerisinde devran ederek doğumdan ölüme gitmiştir. Dolayısıyla zamanı yaratan Allah'tır. Allah için bir zamandan bahsetmenin abesliği açıkça ortaya çıkmaktadır. O sebepten dolayı Resulullah aleyhissalatü vesselam Allah'ı kim yarattı derse orada durun diyor. Neden? Orada sadece Allah'ı zatında ve isimlerinde bileceksiniz ve ne diyor Efendimiz? Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin. Allah Azze ve Celen'in yüceliği, büyüklüğü hakkında düşünün, kudreti hakkında, yaratıcılığı hakkında, sıfatları hakkında düşünün ve onlar ile Allah'ı takdir edersiniz. Yaratıcılığı hakkında düşünün. Çünkü siz Allah'ın zatını kavramaktan acizsiniz. Böyle bir güç ve imkana söz konusu hiçbir şekilde sahip olmanız mümkün değildir, söz konusu değildir. O yüzden dedik ya, Allah'ın zatının farklılığı bizim zatımız gibi değildir. Allah'ın zatının farklılığı Sıfatlarının da bizden farklı olmasını gerektirir O yüzden biz Allah Azze ve Celle'nin el sıfatı vardır dersek Bizim ile kıyaslanmış olmasını gerektirmez bu Nasıl ki zatında farklıysa sıfatlarında da farklıdır Nasıl ki zatında farklı sıfatlarında da farklıdır Ve sıfatları kardeşler üçe ayırıyoruz Diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin bir zatî sıfatları vardır Zatıyla alakalı olan sıfatları Nedir bunlar kardeşler? Rabbimizin elinin olması gibi. Yine Rabbimizin yüzünün olması gibi. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde bildirdiği gibi ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? İnsanoğlunun kalbi Allah Azze ve Celle'nin parmaklarından iki parmağın arasındadır. Yine başka hadislerde geçtiği şekilde parmak vasfı gibi. Sonuçta bunlar kelime olarak bizim kullandıklarımızdır. Ama nasıl ki Rabbimizin zatı bizden farklıysa sıfatı da bizden farklıdır. Dolayısıyla Allah'ın eli vardır ifademiz bizim gibi zatı farklı olan bir varlığın sıfatı olan el ile kıyaslanamaz. O sebepten dolayı biz ne yapıyoruz ehl sünnet ve cemaat olarak? Efendimizin aleyhissalatu vesselama parmak ve Rabbimiz tebareke ve teala'nın kendisine El, yüz gibi sıfatları ispat etmesinin arkasından biz de ispat ederiz ama bunu ne yapmayız? Teşbih ve temsile gitmeyiz. Yani yaratılmış olan başka bir varlığa benzetmeyiz, aklımıza dahi getirmeyiz. Çünkü Rabbimizin zatının farklılığı sıfatlarının da farklılığını zaten gerektirir. Birinci tür dediğimiz gibi kardeşler Rabbimizin zatî sıfatları. İkincisi manevi sıfatlar deriz. İkincisi manevi sıfatlar. Ne gibi kardeşler? Allah Azze ve Celle'nin işte iradesi, Rabbimizin kudreti, Rabbimizin rahmeti, Rabbimizin ilim sıfatı, Rabbimizin hayat sıfatı, Rabbimizin Semi işitme sıfatı, Rabbimizin basar sıfatı gibi Allah Azze ve Celle'nin sıfatları. Bunlar da ikinci tür sıfatlar. Birinci ve ikinci türde olan sıfatlar kardeşler, bakın bu kaydedir. birinci ve ikinci olarak zikrettiğimiz sıfatları Rabbimizin her zaman ve zeminde, her yerde Rabbimizde bakidir ve Rabbimizde bu vasıflar vardır. Bunlar Rabbimizden ayrılmazlar. Yani Allah Azze ve Celle, haşa dün ilim sahibiydi, bugün yeni başka bir şey öğrenmiş olamaz. Rabbimiz dün hayat sahibiydi, bugün değil denilemez. Allah Azze ve Celle, Dün işitmekteydi, bugün işitiyor, yarın işitemez denilemez. Allah Azze ve Celle önceden işitmiyordu, sonradan işitti. Ya da Allah Azze ve Celle önceden gördü, şimdi görmedi şeklinde bunlar hiçbir şekilde zaman ve zeminle bağlantılı değildir. Sürekli Rabbimiz bu bahsettiğimiz zatî ve manevi sıfatlarıyla kaimdir. Bir üçüncü tür Rabbimizin sıfatları vardır ki kardeşler, biz de bunlara ne diyoruz? Fiili sıfatlar. Bakın birinciye ne dedik? Zati sıfatlar. İkinciye ne dedik? Manevi sıfatlar. Üçüncüye ne diyoruz? Fiili sıfatlar. Bunları üçe ayırdık. Şuraya yazıyorum. Zati, manevi ve fiili sıfatlar. Zati ve manevi sıfatlar ifade ettiğimiz gibi Rabbimiz de sürekli kaimdir. Fiili sıfatlar ise... Rabbimizin dilemesiyle, dilediği zamanda tecelli eder kardeşler. Ne gibidir bunlar? Mesela Allah Azze ve Celle'nin gecenin son üçte birinde nüzulu gibi, inmesi gibi. Hani Allah Resulü diyor ya, Allah her gecenin son üçte birinde ne yapar? Yeryüzünün, yeryüzü semasına iner. Birinci kat semaya iner. Ve... ''Bana dua, ed dua eden yok mu? Duasına icabet edeyim. Benden mağfiret dileyen yok mu? Onu affedeyim.'' der. Burada Rabbimizin gecenin son üçte birinde nüzulundan bahsediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnişinden bahsediyor. Bu nedir kardeşler? Rabbimizin bakın fiili sıfatıdır. Fiili sıfatı. Yani Rabbimizin dilemesine kalmıştır. Dilediği zaman dilediği şekilde bunlar tecelli eder. Ve Rabbimiz ne zaman tece, e, nüzul sıfatı tecelli eder? Gecenin son üçte birinde. Başka kardeşler istiva. Allah azze ve Celle'nin arşa istiva etmesi gibi. Ki Allah azze ve Celle arşı sonradan yaratmıştır. Arş yaratılmadır. Mahluktur. Ve ne diyor Rabbimiz? Ve kana arşuhu alal ma. Rahman olan Allah'ın arşı su üzerindeydi. Sonra ne diyor Rabbimiz? Halak'as semavati vel arda. Fi Allah gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra ne yaptı kardeşler? Summesta va al arş. Sonra Allah ne yaptı? Arşa istiva etti. Rabbimiz arşı yarattıktan sonra istiva etmiştir. Yine Rabbimizin neyi kardeşler? Mesela gazap sıfatı bunlar Rabbimizin fiili sıfatlarıdır. Gazabının tecellisi fiili sıfatıdır. Hani hadisi hatırlayın, insanlar Hazreti Adem'e gidecekler, Hazreti Nuh'a gidecekler, Hazreti İbrahim'e gidecekler, Hazreti Musa'ya gidecekler, Hazreti İsa'ya gidecekler. Mahşer gününde bir dönemde. Ve hepsi insanlar kendilerine bize şefaat edin dileğiyle gittiği zaman ne diyecek hepsi? Gidin. Hazreti Adem Hazreti Nuh'a gönderecek. Hazreti Nuh Hazreti Musa'ya gönderecek. Başkasına gidin diyecekler. Çünkü Rabbimiz Gadibel yevme gadaban lem yagdab qablhu kat. Allah bugün öyle gazaplanmıştır ki bundan önce hiçbir şekilde böyle gazaplanmamıştır ve bir daha da gazaplanmayacaktır. Mesela Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın gazabı yine fiili sıfatıdır kardeşler. Yine dediğimiz gibi nedir? Fiili sıfatlar Rabbimizin dilemesiyle zamana göre tecelli eder. Evet, ne yaptık kardeşler? Sıfatları üçe ayırdık Rabbimizin sıfatlarını. Bir, zati sıfatları dedik. 2 manevi sıfatları dedik. Üç, fiili sıfatları dedik. Bunları ortaya koyduktan sonra, tabii bu sıralamayı... Farklı bir alim Farklı bir şekilde yapabilir Mesela bazıları ikiye ayırıyorlar Fili sıfatları sonradan selbi sıfatların bir şıkkı olarak ifade ediyorlar İçerik olarak bu şekilde Ama sonuçta dediğimiz gibi Rabbimizin Zati sıfatları El gibi, yüz gibi Parmak gibi Sıfatları Yine manevi sıfatlar irade kudret, rahmet, ilim, hayat, semih, basar gibi Yani gözükmeyen Sıfatlar şuur ola sadece his edilebilecek sıfatları ve yine Rabbimizin fiili sıfatları dedik. Üçüncüsü nüzul, istiva, gazap gibi. Şimdi bunlarda nasıl bir yönteme başvuracağız dedik kardeşler. Ehli sünnet vel cemaat'in daha önceden ifade ettiğimiz gibi kardeşler, Ehli sünnet vel cemaat'in görüşünü biz şu anda ne yapıyoruz zikrediyoruz. Ve ondan sonra Allah'ın izniyle bir sonraki derslerde cehmiyeyi, mutezileyi, küllabiyeyi Eş'ariyeyi ve Maturidiyyeyi zikredeceğiz ve onların görüşlerinin batıllığını ve onların görüşlerinin yanlışlığını Allah'ın ispat edeceğiz. O yüzden önce alimlerimizden dediğimiz gibi ehl-i sünnet ve cemaatten bu hususta Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları hususunda nasıl bir yaklaşım içerisine girmemiz gerektiğini şöyle bir iki dakille paylaşalım kardeşler. Şöyle bir iki nakilleri ne yapalım? Paylaşalım. Ve şunu evvela zikredelim kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin zatı ve sıfatları hakkında ortaya atılabilecek her türlü düşünce nedir? Akidevidir. Bunu bileceğiz. O yüzden hassasiyet dediğimiz husus zaten burası. Çünkü Rabbimize iman, onu tanımış olmak belki ilimlerin en başında geliyor. Rabbimizi sıfatlarıyla ve isimleriyle ne kadar güzel tanırsak, Rabbimizi nasıl güzel takdir edecek olursak, algılayacak olursak Rabbimizin aktardığı gibi ona olan imanımız ve ona olan yaklaşımımız ve kulluğumuz o derece netleşecektir. O yüzden diyoruz ki bir, Allah Azze ve Celle'nin zatı ile ve sıfatları ile, isimleri ile ve sıfatları ile ortaya atılıp konuşulabilecek her türlü mesele sonuç itibariyle akidevidir. Ve bunlar tevkifidir. Ne demektir bu kardeşler? Tekrar bir daha anlatıyoruz. Ne demektir tevkifi? Yani biz bu hususta bir görüş ortaya koyamayız. Kimse kalkıp da Allah Azze ve Celle'ye bir özellik atfedemez. Bir isim kendiliğinden veremez. Bir sıfat kendiliğinden veremez. Çünkü Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın zatı hakkında bir bilgimiz var mı ki sen kalkıp da Rahman olan Allah'ın zatı ile alakalı olarak ona bir isim ya da sıfat veriyorsun. O böyle olmalı diyorsun. Yani kelamcılar bu mantıkla gitmiştirler. E kendisi yarattığına göre diğerleri de yaratıldığına göre sonuç itibariyle muhalefetun bil havadis sonradan yaratılanlara benzememiş olması lazım diye kelami olarak akli bir neticeyle bu kuralı çıkartmıştır. Yine sen diyoruz biz sen. Allah'ın zatı hakkında bir bilgi sahibi değilsin ki. Sen Allah'ın zatını ihate etmiş bilmiş değilsin ki. Ve Allah Azze ve Celle bu anlamda insana bilmediği şeyin ardına düşmesini ne yapmışsın? Nehyetmiştir. Bize düşen geldiği gibi ne yapmış olmaktır? Kabullenmektir kardeşler. O yüzden buraya inşallah dikkat edin. Sırasıyla bir takım alimlerin ki sonradan da yapacağız ama özellikle şu anda tefsirlerden Allah'ın izniyle aktaracağım bir kısım alemlerin ne yapacağız? İnşallah bu ayetler hakkında, Rabbimizin isim ve sıfatları hakkında nasıl bir yaklaşım içerisine girmiş olmamız gerektiğini Allah'ın izniyle göreceğiz, işleyeceğiz. Ve dediğimiz gibi insanın herhangi bir görüş beyan etmesi bu alanda caiz değildir. Kur'an ve ne gelmişse o şekliyledir. Yani biz Allah'a kendiliğimizden bir isim ya da sıfat veremeyiz. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinin yedinci ayetinde ne diyordu kardeşler? huvellezî enzel aleykel kitâbe o ki sana kitabı indirmiştir minhu âyâtun muhkemât onda bir takım karar kılmış ve muhkem olan açık olan ayetler vardır hunne ummul kitâb bunlar kitabın analarıdırlar ve uharu müteşâbihât ve bir kısmı da vardır ki müteşâbih'tir fe emmel lezîne fî gulûbihim zeyhûn kalplerinde hastalık olanlar dikkat edin kalplerinde hastalık olanlar yani nedir bu herhangi bir tahrife ve taatiile teşbihe ve temsile gitmek sizin Allah'ın isim ve sıfatlarını kendileri Allah'a ispat etmekten uzak duranlar buna kani olamayanlar ne yaparlar onlar yettebicu ma teşabehu onda müteşabih olanların ardına düşerler ne amaçlı? İbtiqâ el fitne. Bir kısmı fitne amaçlı. Kalkarlar Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hakkında tartışmaya başlarlar. İsimleri hakkında tartışmaya başlarlar. Bir kısmı da var ki diyor Allah Azze ve Celle. Bir kısmı da var ki onlar ne diye düşerler? فَبْوَبْتِغَاءَ تَعْو۪يلِكِ Onun tevilinin ardına düşerler. Tevilinin ardına düşerler. Yani Allah Azze ve Celle mesela ayetinde o gün Rabbin bulutların arasında gelir, diyor. Yine bir ayetinde وَيَحْمُلَ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ اِذِنْ سَمَانِيهِ O gün sekiz mirek Rabbinin arşını taşır. Yine, hadiste geçtiği şekli, Allah Azze ve Celle'nin gölgesinde gölgelenmek. Yine, Yine, Başka bir ayette geçtiği şekliyle o gün Rabbin ve melekler gelir şeklindeki ayetlere bakın. Adam bunların hepsini ne diye yorumluyor? Bakın teviline düşüyor. Biz diyoruz ki teşbih, temsil, tatil ve tekyife, tahrife gitmek sizin Rabbimiz gelir diyoruz. Bitti. Rabbimiz gelir. Kendisine layık olduğu şekliyle gelir. Ama diyorlar ki hayır biz böyle dersek güya teşbih etmiş oluruz. Bu sefer teviline gidiyorlar. Diyorlar ki Rabbinin hükmü gelir demektir bu. Rabbinin hükmü gelir demektir. Halbuki bu batıldır dediğimiz gibi. O yüzden onun teviline yeltenmek için diyor Allah Azze ve Celle ne yaparlar? O müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde derinleşenler ona iman ettik ve hepsi Rabbimiz katındandır derler. Ya da bu işte derinleşmiş olan alimler bilirler ki onların bilgilerinin sonucu da nedir? Onların bilgilerinin, ilimlerinin sonucu da yine şu demektir ki hepsi Rabbimizin katındandır, ona iman ettik derler. Yani buradaki kasıt nedir kardeşler? Şudur. Bazı alimler burada Allah Azze ve Celle'nin şu ayetinde şurada bir dururlar. Nedir? وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّ illallah. Onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. Burada bitirirler cümleyi ve derler ki ilimde derinleşmiş olanlar şöyle derler. Bir kısım alimlerimiz durağı o ma ya'lemu te'viluhu illa Allahu ve rasihun fil diye dururlar. Orada dururlar. Onun te'vilini ancak Allah bilir ve rasih olan dilimde derinleşmiş olanlar bilir. Peki onların bilgisinin neticesi nedir? Yequlune onlar da derler ki hepsi Rabbimizin katındandır. Biz buna iman ettik. Yani geldiği gibi iman ettik. İşte onların bildiği de burasıdır. Tevil adına bilebildikleri burasıdır. Ehli sünnet ve cemaatin yolu işte budur. Ve akıl, ancak akıl sahipleri diyor ne yapar? İbret alır. Özellikle bu husustaki Rabbimizin isim ve sıfatlarındaki ehl ve cemaatin yaklaşımı adına dediğimiz gibi kardeşler alimlerimizden nakil yapıyoruz. Sonradan detaylarına da gireceğiz. İmam Muhammed, Ebu Hanefi mezhebinin, Ebu Hanife tarafından yetiştirilmiş en büyük imamlarından bir tanesi bildiğiniz gibi. İmameyn olarak iki tane imamı vardır Hanefi mezhebinin. Ebu Hanife'den sonra İmam Muhammed ve Ebu Yusuf'tur. Bu ikisi en önde gelenlerdir. Hatta Hadefi mezhebinde kardeşler, i̇mam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf bir meselede ittifak eder de Ebu Hanife'nin görüşü farklı olursa, mezhepteki fetva alimlerce nedir? İmamey'nin fetvası üzerinedir. Bu derecede ilim sahibidirler. İmam Muhammed aynı zamanda İmam Şafi'ye bildiğiniz gibi hocalık yapmıştır. İmam Muhammed ne diyor? Bakın kardeşler. İmam Muhammed şunu diyor. Dikkat edin. Ebu'l-Kasım usulü sünnede bunu aktarıyor. Yine hasr benna Risalet-ül-Akaidinde bunu aktarıyor. Yine İb-i Teymiye Mecmu'l-Fetava isimli eserinin 4. yıldırın 15. sayfasında bunu aktarıyor. Ki aynı görüşler zaten yine Fıkhul Epsat'ta olsun, Ali'l-Kari'den olsun, Ebu Hanife'den bize aktarılıyor. Onları da zikredeceğiz. Ne diyor İmam Muhammed kardeşler? İmam Muhammed diyor ki, Doğudan batıya bütün ümmetin alimleri, fakihleri açıklama ve tevil kabul etmeyen ayetleri bakın açıklama ve tevil kabul etmeyen ayetleri açıklamadan ve teviline gitmeden Kur'an'da ve hadislerde geçen, dikkat edin Kur'an'da ve hadislerde geçen Allah'ın sıfatlarına iman hususunda icma etmişlerdir. Yani Kur'an hadislerde geçen Rabbimiz adına bahsedilen sıfatlar ne varsa ona öylece iman etme hususunda diyor İmam Muhammed, doğunun ve batının bütün alemleri icma etmiştirler. Çünkü tevil hastalığı kelam ilminin İslam ümmetine girmesinden sonra girmiştir. Ve dediğimiz gibi maturidi döneminde de olgunlaşmıştır. Ama İmam Muhammed o dönemde icma vardır diyor. Her kim ki diyor, dikkat edin. Her kim ki bunlardan herhangi birisini tefsil edip de, tevil edip de yorumlarsa, yani Allah Azze ve Celle isim ve sıfatların herhangi bir tanesini yorumlamaya kalkarsa, tevile kalkarsa, tahrife, tatile, işte temsile ve teşbihe giderse, o diyor peygamberin yolundan çıkmış, ehli sünnet ve cemaatten ayrılmış olur. ehl sünnet ve cemaatin yolundan çıkmış olur. Bu kadar açık ve net. Çünkü diyor İmam-ı Muhammed, Ehl-i sünnet ve cemaat herhangi bir yoruma gitmemiş, Allah'ın isim ve sıfatları hususunda herhangi bir yoruma gitmemiş ancak iman edip gerisi için. Gerisi ne? Rabbimizin eli dedik ya, Rabbimizin yüzü, Rabbimizin parmakları, Rabbimizin iniş sıfatı, Rabbimizin istiva sıfatı, Rabbimizin ilim kudret sıfatı, bütün bunlarda Yoruma gidip de algılamaya çalışma Ya da nasıllı hususunda bir beyan etme hususunda Ne diyor İmam Muhammed? Bunun gerisi için susmuşturlar Susmayı tercih etmiştirler Yoruma gitmemiştirler Buna böylece iman etmiştirler Ne kadar açık ve net Ne kadar açık ve net Hanefi sevenin temeli budur O yüzden dolayı kardeşler biz Akide'de Ebu harife İmam Muhammed'i ve Ebu Yusuf'u bıraktık. Amelde onları aldık, itikatta bunları bırakıp Maturidi'ye gittik. Geçenki derste dediğimiz gibi Ebu Halife, İmam Muhammed, Ebu Yusuf bunlar akidesiz miydi? Akidesi bozuk insanlar mıydı ki haşa? Tabii ki değillerdi ama sonradan insanlar işlenmiş olan kelamın neticesi olan Maturidi, Eşari ve diğerlerin yaklaşımı işte bu ümmeti bürümüş ve dolayısıyla onlar da bunları geriye bırakmışlardı. Peki İmam Tahavi ne diyor kardeşler? Biraz önce yapmış olduğum nakli dediğimiz gibi İmam Muhammed'den aktarıyoruz. İmam Tahavi bakın şöyle diyor. Ki İmam Tahavi Hanefi mezhebinin Hanefi mezhebinden olup kardeşler Hanefilerce İmam Hanefi mezhebinde mezhebin 3. asır mücedditlerinden sayılır. Dikkat edin. 3. asır mücedditlerinden sayılır. Özellikle bu hususta kütüb Sittenin Türkiye baskısının 14. cildinin 267. sayfasına baktığınız zaman ona dediğimiz gibi Hüccetül İslam lakabı da verilmiştir. Ve Hanefilerce İmam Tahavi tercih ehlidir. Fetva verdiği zaman fetvasına ne yapılır? Tabi olunur. Ve hadiste yetkili olan Hanefi mezhebinin en büyük imamlarındandır kardeşler. Kendisi Kahire'de bulunmuştur. Ki kendi dayısı yani İmam Tahavi'nin kendi dayısı İmam Şafii'nin öğrencisidir. Ama kendisi Hanefi mezhebine Tercih etmiş, Hanefi mezhebinin usulünü seçmiştir. Ve Hanefi mezhebinin de neydir? <gülüyor> Tercih ehlindendir. Ve bu imamımız Hicri 321'de vefat etmiştir kardeşler. herkese 15. cildin 588. sayfasına bakabilirsiniz. Kütüb-ü Sitte baskısının. Peki İmam Tahavi ne diyor? İmam Tahavi, Hanefi mezhebinin akidesini beyan etmiş olduğu Tahavi akidesinde şu ayeti alıyor kardeşler. Ayet ney? Allah Azze ve Celle diyor ki o gün bir takım yüzler vardır ki o yüzler ışıl ışıl parıldayacaklardır. Ve onlar Rablerine bakacaklardır. İlâ Rabbiha nazırah. Rablerine bakacaklardır, Rablerini göreceklerdir. Bu ayeti İmam Tahavi nasıl tefsir ediyor kardeşler? İmam Tahavi bu ayetin akasında diyor ki bu ayetin tefsiri Allah'ın bildiği ve kastettiği gibidir. Dikkat edin. Yani Rabbimiz bizim tarafımızdan görülecektir ki Rabbimiz hiçbirimizi inşallah bundan mahrum kılmasın. Kendi vechine bakmış olma şerefinden ve lezzetinden Rabbimiz bizlere mahrum eylemesin. O gün bir takım yüzler vardır ki Rablerine bakacaklardır ve onlar Rablerini göreceklerdir. Ve İmam Tahavi diyor ki Rabbimizin görülmesi... Şimdi birisi kalkıp da nasıl görükür? Gözükmesi için işte mekan lazımdır. Gözükmesi için işte aşağıda yukarıda sağda solda olması lazımdır gibi yorumlara gitmeyiz diyor İmam Tahavi. Gözükecektir. Rabbimizin bildiği ve kastettiği gibidir. Bu hususta diyor İmam Tahavi Resulullah'tan gelen bütün sahih hadislerde onun dediği ve kastettiği gibidir deriz. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah gecenin son üçte birinde iner mi demiş? Evet iner deriz ve Rabbimizin bildiği gibidir deriz. Buna yakıştığı şekliyle deriz. E inerse bizim gibi midir? İnerse arşla beraber midir? Arşta ayrılmış mıdır? Bunlara girmeyiz. Geldiği gibi tekrar ederiz. Bu kadar açık ve net ehl ve Cemaat'in yaklaşımı. Ve İmam Tahavi dediğimiz gibi ne yapar? Bunu Allah'ın ve Resulü'nün kastettiği gibidir deriz. Bizler bu gibi meselelerin, dikkat edin, bizler bu gibi meselelerin hevamıza dayanan, yani kendi bakış aklımıza dayanan vehimler ve kendi görüşlerimiz ile tevhine girmeyiz. Bunları tevhine yeltenmeyiz diyor İmam Tahavi. Allah arşayı istiva etmişse istiva etmiştir deriz bitti. Bunun tevhine girmeyiz. Zira diyor bakın İmam Tahavi zira dininde Allah'a ve Resulüne teslim olan yani onun söylediklerini kayıtsızca kabul eden ve müteşabihlerin ilmini onun alimi olan Allah'a bırakandan başkası kurtuluşa eremez. Ne diyor yani İmam Tehavi? Kurtuluşa erecek olan müminler Allah Azze ve Celle'nin kendisini yine Efendimizin Rabbimizi vasıflandırmış olduğu vasıflarla vasıflandırır ama onun yorumuna gitmeyiz. Yorumunu da Allah'a bırakırız. Bu kadar açık ve net. Dolayısıyla Allah'ın eli varsa illa bu kudret elidir diye yoruma gidemez el ve Cemaat bunu yapmamıştır. Peki, gelelim kardeşler. İmam Ahmet bin Hanbel ne diyor? Allah kesin rahmet eylesin. İmam Ahmet bin Hanbel'den, saffet Tefasir isimli eserin, Araf suresindeki ayet ile alakalı olarak bize aktarıldığı şekliyle, İmam Ahmet bin Hanbel bakın şöyle diyor. Rabbimiz dünya semasına iner. Ayeti. Allah ayağını koyar gibi nasların, diyor İmam Ahmet bin Hanbel. Bir hadis de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Allah ayağını cehenneme koyar ve doldum mu der, Cehennem doldum der. Bu hadis için de diyor ki İmam Ahmet bin Hanbel, Allah ayağını koyar gibi, Allah dünyanın semasına iner gibi, işte istiva gibi, naslar yani ayet ve hadislerin belirttikleri hakkında, onun şeklinde ve kastedilen manasında herhangi bir sorguya ve suale gitmek sizin dikkat edin, bunları diyor İmam Ahmet bin Hanbel, biz tasdik eder ve böylece iman ederiz tasdik eder ve iman ederiz. Geldiği gibi. Bunlardan herhangi birisini reddetmeyiz. Bunlar Allah'a vasıf koymaktır. Bu olacak şey değildir demeyiz. Ve bunlar yoruma gitmeyiz. Yoruma giden alimlerimiz olmuştur ve onlardan bir kısmına dönmüştür kardeşler. Eş'ari diyoruz ama İmam Eş'ari'nin kendisi dönmüştür. Ama görüşleri kitaplarında gelmiştir ve onları değiştirmeye vakti olmamıştır. Özellikle Mekalatul İslamiyye İslami makaleler isimli eserinde ve el-ibane isimli eserinde görüşlerinden döndüğünü açıksa söylemiştir bu güzide alim, imam Eş'ari. Yine bu tevhile giden alimlerimizden, kelam ile önceden ilgilenmiş olan alimlerimizden, mesela Fahrettin Er-Razi. Bunun açık bakarsanız, kendisi özellikle Yusuf suresinin, Yusuf suresindeki ayette وَلَقَدْ bihi ve hemme biha Yani Hz. Yusuf'a kadının Kralın karısının kapıyı kapattıktan sonra haydi gel demiş olması akabinde tefsir kitaplarında bazı aktarılmış olan nakillere karşı çıkarak İmam Fahreti Razi kelam ilminin hasebiyle peygamberde böyle bir haslet olmamalı diyerek reddetmiş ve orada mesela bir bakarsınız özellikle İmam Bukhari gibi güzide bir alimi haşeviye diye nitelemiştir. Haşeviye Allah'ı yarattıklara benzeten demektir. Allah'ı yarattıklarına benzeten demektir. Ve İmam Buhari'yi Allah'ın saati ve sıfatları hakkındaki bu rivayetleri aktarmış olmasıyla onu haşeviye demiştir. Ama Allah kendisine rahmet eylesin. De, İmam Buhari'ye de ona da Fahrettin Razi bu görüşünden dönmüştür kardeşler. Ama kitabında tefsirinde bunları yenilemeye vakti kalmamıştır. Evet Fahrettin Razi. Zile kendisini önceden bakın Fahrettin Razi kendisi diyor ki kardeşler ben diyor kelam yollarını ve felsefe metotlarını inceden inceye inceledim. O yoldaydı zaten. İnceden inceye inceledim de bunları ne bir hastaya şifa verecek ne de bir susamışı kandıracak nitelikte görmedim. Yani kelam ilminden sonra bir fayda elde edilebileceğini ittihaz, daha doğrusu böyle bu böyle bir neticeye ulaşmadım. Ve Allah'a ulaştıran yolların diyor İmam Fakraddin Razi, Allah'a ulaştıran yolların en yakınının yani herhangi bir şekilde tevhile gitmek sizin ondan sonra işte niteliğine girmek sizin niceliğine girmek sizin Kur'an yolu olduğunu gördüm ve Allah'ın sıfatları hususunda diyor. Allah'ın sıfatları hususunda Rahman olan Allah arşa istiva etti. Taha suresi 5 ve yine Fatır suresinin 10. ayetinde güzel söz ancak ona yükselir. Ona yükselir. Yani Allah'ın ulû sıfatı ona yükselir der. Ve bu ayetlerini, bakın nedir İmam Razi? Bu ayetleri eksiklik ve kusur belirten sıfatları reddetme hususunda da biz deriz ki bunları ispat ederiz. Onun benzeri hiçbir şey yoktur deriz. Ve onlar onu ilmen kavrayamazlar deriz. Bu ayeti oku deriz diyor. Ve İmam Fahrettin Razi diyor ki, benim deneyimimi geçiren kimse benim bildiğim gibi bilir diyor. Ve Fahrettin Razi bu vasiyetini ömrünün sonlarına doğru öğrencisi İbrahim İbni Ebi Bekri El-İsbahaniye yapmıştır kardeşler. Ve o önceki tevil görüşünden döndüğünü ifade etmiştir. Ama dediğim gibi tefsir kitaplarında hala vardır, dikkatli olmak lazımdır. Ki aynı şeyi İbni Teymiye, Akıl ve nakil çatışması isimli, eserinin bilcildin birinci cildinin 160. sayfasında aktarıyor. Mecmul fetvasında aktarıyor. Zehebi herkese Tarihül İslam'da aktarıyor. İbni Kayyim herkese İhtimaulcu'u'ş-Şer'il İslami'ye de aktarıyor. Yine İmam Subki Tabakatü Şafiye'de aktarıyor. İmam Kadir Şehbe Tabakatü Şafiye'de aktarıyor. Yine Şerhül Akide-i Tahaviyye'yi tahkik eden Elbaldi de bunu zaten aktarıyor. Ve Onunla beraber aynı şekilde dönmüş olan alemlerimizden bir tanesi İmam Gazali'dir. Allah onlara rahmet eylesin. Ve dediğimiz gibi bunlar o görüşün hatalı olduğunu farkına sonradan varmışlardır. Onları da detaylar inşallah Allah nasip ederse. Bir sonraki detay dersleri, özellikle 5. altın dersten sonraki derslerde inşallah işleyeceğiz. Ve ne diyor İmam Ahmet bin Hanbel? Biz bunlara geldiği gibi inanırız. Allah... Ancak kendini vasıflandırdığı sıfatlarla şekil ve sınır olmaksızın onun bir misli ve benzeri yoktur. O işiten ve görendir ayetiyle muttasıftır. Bakın ne diyor yani İmam Ahmet bin Hanbel? allah Allahu Teala herhangi bir misle, benzere, teşbihe, imkan tanımaksızın o sıfatlarıyla vasıf, e, e, muttasıftır. Biz bunları ne diyor İmam e, Ahmed bin Hanbel? Biz bunları geldiği gibi tekrar ederiz. Tahrif, yani anlaşıldığı mananın dışına bir mana vererek tevil etmeyiz. Teşbih de yapmayız. Nasıllığından sormayız. Allah arşa şey istifa etmişse nasıl demeyiz. Allah gecen son üçte birinde inerse nasıl demeyiz. Allah ayağını cehenneme basar derse nasıl demeyiz. Allah'ın eli vardır derken nasıl demeyiz İmam Ahmet bin Hanbel. Biz buna iman eder ve kabul ederiz. Neden? Çünkü Allah'ın zatının farklılığı sıfatlarının farklılığı gibidir demiştik zaten kardeşler. Değil mi? Ve İmam Ahmed bin Hanbel devamlı diyor ki biz bunları geldiği gibi okur ve ondan ne deniyorsa manasına da öylece iman eder ve nasıllığını bırakırız. Sıfatlarının da nasıllığını Allah'a bırakırız. Açık değil mi Allah aşkına? Ehli Sünnet ve cemaatin görüşü açık değil mi? İmam Ahmed bin Hanbel bunlar değil de kim Ehli Sünnet'in önderleri? İmam Malik'e gidelim kardeşler. Zaten İmam Malik bu anlamda malumdur ve meşhurdur da zaten. İslam akidesinin özellikleri isimli azamın eserine baktığınız zaman yine hakeza tefsir kitaplarına baktığınız zaman mesela Kurtubi'nin Mısır baskısının bende olan baskısı 4. cildinin 197. sayfasında yine Arap suresindeki ayet ile ilgili baktığınız zaman zaten rastlarsınız. İmam Malik bakın ne diyor? İmam Malik diyor ki el ve yüz gibi sıfatların varlığı bize göre haktır. İmam Malik diyor Allah Azze ve Celle'nin eli ve yüzü vardır. Ama nedir? Kendisine layık olduğu şekilde biz sadece bunu böyle söyleriz falanca gibi, bizim gibi, şunun gibi değil. Çünkü Allah öyle demiştir. Ve ne diyor İmam Malik? Bunların aslı bilinip vasfı müteşabihattandır. Dikkat edin. Aslı bilinir, elden kasıt nedir biliriz, yüz nedir biliriz. Ama bunların vasfını, niceliğini, nasıllığını bunlara girmeyiz diyor. Aslın şeklini ve keyfiyetini idrak etmekten aciz olunduğu için... Nasıl ki Allah'ın zatını bilmekten aciz isek bunların da herkese nasıldığını bilmekten acizizdir. Ve biz ne yaparız? O yüzden Allah'ın sıfatını aciz olarak anlayamadığımıza göre bunlar Allah'ta olamaz diyemeyiz diyor İmam Malik. Yani biz Allah'ın el yüz gibi sıfatlarını anlamadığımıza göre yoktur diyemeyiz. Bu mutezilenin diyor görüşüdür İmam Malik ve mutezile bu sebepten sapıtmıştır diyor. Akla uygun olan sıfatları açıklayamadıkları için sıfatların aslını inkar etmişlerdir. Yani akla uygun olan sıfatları açıklayamadıkları için kalkıp akıllarına göre Allah'ın el, yüz, işte istiva gibi sıfatlarını algılayamadıkları için onun iptaline karar vermişlerdir. İnkar etmişlerdir ve Taatıyla gitmişlerdir, muattıla olmuşlardır diyor İmam Malik. Ve İmam Malik devamında ne diyor? İstiva. Mesela Allah Azze ve Celle'nin göğe kurulmuş olması malumdur. Bilinir. Nasıllığı meçhuldür bilinemez. Bunun hakkında soru sormak bidattir. Olduğu gibi iman etmekte vaciptir diyor. Hızlı hızlı geçiyorum. Zira vaktim yok. Zira alimlerden nakiller yapacağım kardeşler. Bugünkü dersi inşallah bu şekilde nakillerle tamamlayacağız. Bir sonraki de Allah nasip ederse ehl-i sünnet ve cemaatin Allah'ın isim ve sıfatları hususundaki kaidelerinden derlediğimiz külli kaideleri inşallah zikredeceğiz. Ondan sonraki derslerde artık diğer sapık fırkaların görüşleriyle onlara reddiye gideceğiz. Ondan sonra ekstra Allah nasip ederse Rabbimizin ulu sıfatına, işte ayetler i Kürsü'deki kürsi meselesine, arş meselesine bunlara ne yapacağız? Değileceğiz. Onlara da yaklaşıklar ne desem 3-5 ders olarak sürecek. İnşallah faydalı olur. Evet devam ediyoruz kardeşler. i̇bn Teymiye ne diyor? Bakın i̇bn Teymiye diyor ki Ashab-ı kiramın ve selef-i salihinin itikat hususunda takip etmiş oldukları yol şudur. Akidede takip ettikleri yol şudur. Onlar Allah Teala'nın kendi kitabında ve inzal buyurduğu esaslarda yani Rabbimizin gerek kitabında gerekse inzal buyurduğu esaslarda Resulullah ile kutsi hadislerde ya da Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın ifadesinde Allah'ın kendisini vasıflandırdığı yani nitelendirdiği, tavs e, tavsif ettiği ve isimlendirdiği sıfatlara dikkat edin. Allah'ın sıfatlarına göre bir tevmiyye Kur'an'da ve hadiste geçen Allah'ın sıfatlarına Esma-i Allah'ın güzel isimlerine, yüce isimlerine olduğu gibi iman ederlerdi sahabe. Onların yorumu açıklığı bir terbiye. Bunların üzerine ne bir ilave yap, ilave yaparlar ne de eksiltme yoluna giderlerdi. Yani ne eklerlerdi. Kur'an'da ve sünnete geçmeyen bir isimle Allah isimlendirmezlerdi. Allah isimlendirmezlerdi ve onda eksikliğe de gitmezlerdi. Yorumla yapmazlardı. Ve ne diyor devamlı İbni Temiye sahabenin itikadında ve sahabe bu isim ve sıfatların asla zahirlerinin de te'viline gitmezlerdi. El, yüz bunlardan kasıt şudur şudur demezlerdi. Ve bunları mahlukatın sıfatlarına da benzetmezlerdi. Yani bizdeki el, bizdeki yüz falancadaki el, falancadaki el gibi, falancanın inişi, falancanın istivası, falancanın kurulması gibi de demezlerdi. Yaratılmışların üzerinde bulundurdukları özelliklere de benzetmezler, teşbih etmezler diyor İbn Teymiye. Sahabenin itikadı buydu. Aksine diyor, sahabe ne yapardı? Bunları nasıl gelmiş ise öyle kabul eder, tekrar eder. Bunları irade eden Allahu Teala'ya bıraktıkları gibi, nasıl ki Kur'an'ın inişi Allah'tan ise, hadislerin söylenmesi peygamberden ise, bu isim ve sıfatların nasıllığını da Allah'a ve peygamberine bırakırlardı. Görüyor musunuz? Net, ne kadar net yaklaşım. Ve İbni Teymiye açık yaklaşımın bu olduğunu, yani isim ve sıfat tevhidinin, Allahu Teala'nın güzel isim ve yüce sıfatlarını, herhangi bir tahrif, tatil, teşbih ve temsil olmaksızın, manalarına iman ederek Allah'ı birlemek olduğunu, sahabede bu olduğunu ifade ediyor. Nerede söylüyor bunu kardeşler İbni Teymiye? Hemen hemen isim ve sıfatlarının işlemiş olduğu, sıfatlarının işlemiş olduğu her konuda bu ifadesini bulursunuz. Ama özellikle, Mecmu'atul fetava isimli eserinin dördüncü cildinin on ikinci sayfasından bu nakli yaptım kardeşler. Evet İbn-i el-Cevziye'ye geliyoruz. İbn-i el-Cevziye diyor ki kardeşler biz ne müşebbihe yani Allah'ın sıfatlarını yaratılmışlara benzetenler gibi ne de mücessime Allah'a cisim addedenler gibi Allah'ı yarattıklarına benzetmeyiz diyor İbn-i Bu küfürdür. Allah'ı yaratılmış olana benzetmek küfürdür ne de muattıla gibi diyor. Yani Allah'ın sıfatlarından soyan, soyutlayanlar gibi. Müşebbihenin tam tersine bu sıfatlardan Allah'ı soyutlayanlar. Yani bunlar Allah'ta olamaz diyenler. Tevile gidenler gibi. Allah'ın sıfatlarında aşırı da gitmeyiz. O aşırıya gidenler muattıla gibi de yapmayız. Allah'ı bu sıfatlarından ve isimlerinden soyutlamayız. Zira Selefimiz, Selef alimlerimiz diyor, bakın İbni Kayyem muattıla Adem'e Müşebbihe de saneme tapar demişlerdir. Evet, tabi et tabi onlar etme o tabiinin gücüde alimlerimiz ve imamlarımız ittifakla, İmam Muhammed'in dediği gibi doğudan batıya ittifakla derlerdi ki Muaddile Ademe tapıyor, yani yok olan şeye tapıyor. Çünkü Allah eli var mıdır yoktur? Allah'ın şu sıfatı var mıdır yoktur? Ya e Allah var mıdır? E vardır dersek şuna bezetiniz yoktur ile Allah'ı isim ve sıfatlarından soyutlayanlar adeta yokluğa kulluk ederler. Allah'ı yaratılmışa benzetenler de falanca gibidir, filanca şekildedir diyenler de puta tapanlar gibidir der. O Ebu Hanife Rabbim gökte bir yerde midir diyen kafir olur demektedir diyor. Bilmiyorum diyen kafir olmaktadır. Allah göktedir. Allah göktedir. Bunları işleyeceğiz. Bugün birilerinin kalkıp da kendi akide kitaplarında güya kim Allah göktedir derse kafir olur şeklindeki insanlarımıza bu saf ve temiz insanlarımıza ehl sünnet ve cemaatin düşüncesini küfür olarak ifade eden, kitap, akide kitaplarına bunu bu şekilde geçen insanlara bir bakın. Yani koymak isterdik, yaşasaydı koymak isterdik. Onların öğrencilerin önüne koyuyoruz işin içinden çıkamıyorlar. Zahid kokkunun önüne koymak isterdik. Sen kitabına nasıl aldın? Allah göktedir diyen kafir olur diye. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın bizatihi kendisidir. Cariyeyi Allah nerededir deyince Allah göktedir cevabını alan ve buna itiraz etmeyen. Allah Resulü ve vesselamın hanımıdır. Yedi kat semanın üzerinden beni nikahlayan Allah'tır diye övünen. Bunlar mı kafir olmuştur Hacı Sen ne konuşuyorsun? O yüzden İbni Temiye Allah azze ve celle'nin bu ayetlerini sahabenin, peygamberin bu yolunu anlamayan bazı geri Kitabında açıkça böyle der İbni Temiye. Kalkıp bu yolun sapık olduğunu iddia edecek kadar cesurlaşmışlardır ve cehaletin içerisine düşmüşlerdir. Devam ediyoruz kardeşler. İbni Huzeyme. Bakın İbni Huzeyme ne diyor? Bizler diyor. Nereden almışım bunu da kardeşler? İbn Huzeyme'nin Tevhid isimli eserinden İbn Huzeyme diyor ki bizler ve bütün Hicaz, Tihama, Yemen, Irak, Şam ve Mısır alimleri Allah'ın diyor kendi nefsi için ispat ettiği sıfatları ispat ederiz. Allah el demişse el vardır deriz. Yüz demişse yüzü vardır demir deriz. Resulullah Allah ayarı koyar demişse vardır deriz. Ama ne diyor? Biz bunları dilimiz ile ikrar ederiz, kalbimiz ile de onları tasdik ederiz ve onları geldiği gibi kabul ederiz. Yorumlarına gitmeyiz. Evet İbni Kesir, hakeza kardeşler, tefsirinin e, özellikle Mısır Mansura baskısında 3. cüllerin 261. sayfasından yaptım bu nakli. İbni Kesir diyor ki bu konuda yani Allah Azze ve Celle isim ve sıfatları konusunda çok değişik sözler vardır ve basit bir mesele değildir. Biz ise bu meselede, bakın İbni Kesir diyor ki, bu konuda çok sözler ortaya atıldı. İşte mutezilesi çıktı, cehmiyesi çıktı, eşariye görüşüne uyanlar çıktı, maturidyesine uyanlar çıktı, şunlar çıktı, bunlar çıktı. Birçok da buna Bunlar detayları da var kardeşler. Ne diyor İbni Kesir? bunda çok söz ortaya koyanlar çıktı. Ama biz ne yaparız diyor. Bakın. Biz diyor şüphesiz, İmam Malik, Ebu Amr, El-Evza'i, bunlar tabiunun en otoriterleridir bakın kardeşler. ehli sünnet ve cemaat, Allah bunların hepsinden razı olsun. Bunlar ehli sünnet ve cemaat düşüncesinin temel direkleridir. Sahabeden doğrudan beslenmiş olan güçlü de alimlerimizdir bunlar. Nedir İmam İbni Kesir? Biz diyor bu meselede İmam Malik, Ebu Amr, El-Evza'i, sufyan Sevri. Leis bin Sa'd, İmam Şafii, İmam Ahmet, İmam İshak İbn Rahüye ile Önceki ve sonraki selef sahibinin Ve önceki ve sonraki selefi salihinin takip etmiş olduğu yolu diyor biz takip ederiz İbni Kesir O yolda şudur diyor Neymiş o yol? Ehli sünnetin yolu neymiş? Biz diyor Rabbimizin sıfatlarını geldiği gibi tekrar ederiz Hangi sıfat gelmiş onu tekrar ederiz Evet vardır deriz Manasına iman ederiz ve ne diyor İbni Kesir nasıllığından ve onları yaratılmışa benzetmekten zihinlerde malum olan şeylere ve yarattıklara teşbih etmekten uzak dururuz yani zihnimizde şekillendireceğimiz şeylere benzetmeyiz onları o yüzden Ebu Halife ne diyordu kafasında canlandırabildiği ilaha tapmayı bırakıp da kafasında canlandıramadığı ilaha tapmadığı şey kişi Müslüman olamaz diyordu Ebu Halife ve İmam İbni Kesir ne diyor işte biz bunları kendi kafamızda şekillendireceğimiz anlamlarda ve malum şeyler olan şeylere benzetmekten uzak dururuz. Teşbih etmekten uzak dururuz. Ne yaparız? Sıfatları ispat ederiz. Ve diyor ki bir kesin işte selefin yolu budur ve biz de onlar gibi böyle deriz. İmam Hattabi. Bakayım şöyle bir vakte kardeşler. Vakit biraz... biraz geçecek gibi ama hızlı hızlı geçeyim. Bazı nakilleri o zaman bırakayım. Ee, çokça meşhur olmuş olan alimlerimizi inşallah aktarayım kardeşler. Ta ki fazla almış olmayayım inşallah. İmam Kurtubi bazı hususlarda yoruma giden bir minvali farklı sebeplerden dolayı hoş görse de genel anlamıyla İmam Kurtubi bakın. Kendisi şöyle söylüyor kardeşler. İmam Kurtubi Tefsirinin 4. cildinin 197. sayfasında ki arş ile alakalı olan ayetin tefsirinde baktığınız zaman zaten görürsünüz. Diyor ki Allah azze ve celle'nin Kur'an'da indirdiği indirdiğini tekrar etmenin ona yön, şekil, benzerlik yapmak durumunu gerektirdiğini şöpe, söyleyenler şüphesiz kelamcılardır. Bakın. İmam Kurtubi diyor ki her kim biz Rabbimizin ayetindeki işte ayetler ona emirler ona yükselir. İşte Allah göktedir. Şu şekilde bu şekilde birinci kat semaya iner gibi ayetleri ve sıfatları diyor benzerştirmiş oluruz diye reddedenler diyor. Bunları ispat edersek yaratılmışa benzetmiş oluruz diyenler diyor İmam Kurtubi şüphesiz ki kelamcılardır. Bu kadar açık verildi. Selef ise böyle değildir diyor. Selef böyle yapmamıştır. Önceki ve sonraki alimler sıfatları ve ciheti nefyetmezler. Dikkat edin. Sıfatları ve ciheti nef yetmezler. Biz ne dedik kardeşler? Kur'an ve sünnette Rabbimize isim ve sıfat adına Rabbimiz neyi zikretmişse, aktarmışsa, isim olarak neyi bildirmişse biz bunlarla yetiniriz. Ne ekleriz ne çıkartırız. Mesela cisim. Yani Allah cisim midir? Nedir? Biz Allah'tan, Allah için ne cisimdir deriz, ne cisim değildir diye deriz. Niye? Çünkü cisim hakkında Kur'an ve sünnette hiçbir şey yoktur. Yani ne ispat eden ne de reddeden hiçbir şey yoktur. O yüzden burada susarız. Çünkü Allah'ın zatıyla alakalı olan bir husustur bu. Rabbimizin zatını biz ihata edemeyeceğimize göre bunları bunlarda ne yapmayız? Bunlarda herhangi bir görüş ortaya koymayız. Yine cihet sağ sol ön arka ya da cihet gibi biz Allah ne cihettedir deriz ne cihette muaftır deriz. Neden? Çünkü ne Kur'an'da ne de sünnette cihetin kabulü ya da reddi adına bir şey gelmemiştir. O yüzden İmam Kurtubu ne diyor? Önceki ve sonraki alimler sıfatları ve ciheti nefyetmezlerdi. Olamaz böyle bir şey demezlerdi. Sıfatları ve ciheti inkara gitmezlerdi. Ve onları ortadan kaldırmamakla beraber yani onları ispat etmekle beraber nasıllığına girmezdi Onları kabul eder ama yaratılmışa da benzetmezlerdi. Yani ne demektir bu? İşte herhangi bir tahrif, tatil, teşbih ve temsile gitmezlerdi. Bugün tutturmuş insanlar bir İbni Teymiye, İbni Teymiye diye. Bizim alimlerimizin hepsi İbni Teymiye gibi düşünüyor. Şurada gördüğünüz gibi. O yüzden dedik ki İbni Teymiye'ye isim ve sıfatlar hususunda dil atan bilsin ki Ebu Halife'ye atmıştır. Bilsin ki İmam Ahmet bin Hanbel'e atmıştır ehl Sünnet'in asıl alimlerine atmıştır. İmam Kurtubi Hakeza buradadır. İmam Muhammed'den aktardık. Sahabeden aktardık. Ama gerçekten bilmiyorlar. Zira sadece duyduklarını aktarmış olmaktan başka bir ilim sahibi de değiller. Ve okumaya güç yetirenleri de eleştirmiş olmak anlamını ya da eleştirmiş olmak maksadından kurtulamamış olan insanlardır. Maalesef. O yüzden bize de saldırıyordular. Ebu Hanife ile İmam İbni Teymiye, İmam Ebu Hanife ile İmam İbni Teymiye arasında itikatta vallahi zerre miktarı fark yoktur. Bunları açık olarak ifade ediyoruz. Ebu Hanife'den nakiller de yapacağız. Onları özellikle yapacağız. Bugün cahil insanları güya ehl-i sünnet adına kelami meselelerle oyalayan ve onları ehl-i sünnetin yolundan uzaklaştırmış olanların Allah'ın izni keremiyle bu anlamdaki yanlışlarını açıkça ortaya koyacağız. Ve İmam Kurtubi ne diyor? Seleften diyor hiçbir tanesi Allah Azze ve Celle'nin hakikaten arşa istiva ettiğini inkar etmemiştir. Bakın dikkat edin hiçbir tanesi diyor. Yani sahabeden tabi onlar etba o tabiinden ondan sonra gelen kuşaklardan tek bir kimse yoktur diyor İmam Kurtubi. Allah arşa istiva etmemiştir. Hakiki olarak istiva etmemiştir diyen bir tane adam yoktur diyor. Seleften böyle birisi yoktur. Ve bu aynı şekilde diyor, bu diyor aynı şekilde İmam Kurtubi ashabtan Ümmü Seleme'den de aynı şekilde ne yapmıştır? Bize aktarılmıştır. Evet kardeşler, Bukhari'nin hocası Naim İbni Hammad El-Hizzai aynı kanaattidir kardeşler. Aynı kanaattidir. Ne diyorsunuz kardeşler? Bu alimleri bu şekilde aktarmaya devam edeyim mi? Yoksa kısayım mı? Siz nasıl isterseniz. İsterseniz bazı alimleri atlayayım. Onları zikretmeyeyim. Sadece bildiğiniz bir iki tane alimi alalım. İsterseniz biraz devam edelim ama fakat biraz sürer. Tamam. Devam edelim o zaman inşallah.